başka bir şey Kehf mağara demek keyif de bildiğimiz keyif sürmek demek yani Ashab-ı Kehf Kehf suresinden kaynaklanıyor sadece bugünkü dinlediğimiz şeylerle bunu öğrensek Ashab-ı Kehf Kur'an'daki bir e, olayın adıdır ve mağara demektir bu bir ilim işte bunun gibi on bin tane kavram topladın mı küçük bir halim oluyorsun yirmi bin tane topladın mı halim oluyorsun amel ettin mi onunla da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 Allah Teala'nın o azabı bir daha göndereceğini bu sure yani İsra Suresi haber veriyor 15. cüzün konuları arasında. İnşallah o azgınlıklarının bütün dünyayı ifsad edişlerinin bardağı taşıran noktasına gelinmiştir de Allah onları insanlığın ümmetin demiyorum, insanlığın başından giderir inşallah Teala. Bu cüzde Kur'an-ı Kerim'in